127, numaralı konu, Resulullahın Abdurrahman bin Avfıdu, Metul Cendel'e davet için göndermesi Resulullah, Amr bin As'ı Arapları İslam'a davet etmek için gönderdi, Amr'ın gönderilmesinin sebebi, babası As bin Vail'in annesinin Beni Beli kabilesinden olmasıydı, onlarla anlaşabilir diye Hazreti Peygamber onu gönderdi, o, Cüzam kabilesinin arazisinde bulunan Selasil isimli bir suya geldi, bundan ötürü Amr ile onlar arasında çıkan savaşa zat Selasil savaşı denilmiş. Ravi diyor ki, Amr bu suya vardığında korktu ve Hazreti Peygamber'e imdad istemek üzere haber gönderdi, Hazreti Peygamber ona Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı ilk muhacirlerden oluşan bir birlikle gönderdi, içlerinde Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de vardı, Ravi hadisi sonuna kadar zikretti ki, bu hadis emirlik konusunda ileride gelecektir.